Boş, Yaşam için Teknoloji Merhaba, Dünya Ekonomik Forumu'nun kısa ve uzun vadeli riskleri tespit etmek üzere hazırladığı Küresel Riskler raporu 2021 yayınlandı. Katılımcılar kısa vadeli en büyük risklerin COVID-19 gibi salgın hastalıklar ve salgının ekonomik etkisiyle geçim krizi olduğunu belirtti. Rapora göre COVID-19'un insani ve ekonomik maliyeti çok şiddetli. Covid-19 yoksulluğu ve eşitsizliği azaltmada yılların ilerlemesini geriye götürmekle tehdit ediyor bize. Sosyal uyumlu ve küresel işbirliğini de zayıflatıyor. Salgın hastalıklar ve geçim krizinin yanında beklenmedik hava olayları, siber güvenlik tedbirlerinin yetersiz olması, dijital dünyada eşitsizlik, ekonomide uzun süreli durgunluk, terörist saldırılar, gençlerde hayal kırıklığı, sosyal uyumun erozyona uğraması, Ve insan kaynaklı çevresel zarar gelecek 2 yılda gerçekleşmesi en yüksek 10 risk arasında. Uzun dönemde etkisi yüksek temel riskler ise kitle imha silahları, devletlerin çöküşü, biyolojik çeşitlilik kaybı, doğal kaynak krizleri, sosyal güvenlikte çöküş, çok taraflılığın çöküşü, sanayide çöküş, iklim değişikliğiyle mücadelede başarısızlık ve bilime karşı duruş olarak sıralandı. Gelelim Türkiye'ye. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez 19 Ocak tarihinde 280 milyon metre doğal gaz tüketimiyle yeni bir rekor kırıldığını açıkladı. Kötü bir şeye rekor denilir mi bilemedim ama Dönmez Twitter hesabından yaptığı paylaşımda rekor talebin rekor arzla kısıntı olmadan karşılandığını söylemiş. Türkiye'de yeni doğal gaz rezervlerinin açılmasına ilişkin Yeşil Gazete'ye değerlendirmede bulunan İstanbul Politikalar Merkezi İklim Değişikliği Çalışmaları Koordinatörü Ümit Şahin, doğal gazın masum bir enerji kaynağı olmadığını hatırlatmıştı. Şahin, doğal gaz sanki bir fosil yakıt değilmiş gibi iklim hedefleri içinde kömürün yerine konulacak geçiş gazı olarak pazarlanıyor. Bu Türkiye'nin yaptığının iklimle alakası yok ama iklim açısından bakılınca sanki doğal gaz iklim dostu gibi sunuluyor. Böyle olmadığını biliyoruz dedi. Şahin en önemlisi de temiz bir enerji seçeneği gibi sununca karbonsuzlaşma için asıl yapılması gerekenlerin de önünü tıkıyor değerlendirmesinde bulundu. Amerika Birleşik Devletleri'nin seçilmiş başkanı Joe Biden'ın görevdeki ilk günlerinde atacağı adımlardan birinin Keystone boru hattı ruhsatını iptal etmek olduğu belirtildi. CBC News'un aktardığına göre Joe Biden'ın ilk adımlarından birinin Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri'nde 2010 yılında devreye alınan Kanada ham petrolünü Meksika körfezine taşıyan Keystone petrol boru hattı ruhsatını iptal etmek olduğu kaynaklar tarafından da doğrulandı. İklim aktivisti Greta Thunberg de Biden'in atacağı bu adımla ilgili olarak bu harika bir başlangıç ve önemli bir ilk adım olur dedi. Olağan dışı sıcaklıklar ve kuraklık güçlü rüzgarlarla birleşince Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde yeni bir Orman yangını dalgasını ateşledi. Ulusal Hava Durumu Servisi eyaletin büyük bir bölümünde orman yangını için en yüksek uyarı seviyesi olarak kırmızı bayrak uyarısını çıkarmıştı. Yangınların henüz Ocak ayındayken başlaması Kaliforniya'da artık bir yangın mevsiminin olmadığını gösteriyor. The Guardian'ın aktardığına göre Kaliforniya yangınla mücadele eden Isaac Sanchez artık bir yangın mevsimi değil. Yangın yılı görüyoruz. Herhangi bir noktada çıkabilecek büyük yıkıcı bir yangının beklentisi ve hazırlığındayız dedi. Binalardaki ısı kaybını tespit etmek için geçen yıl 40'ın üzerinde şehri gezerek yaklaşık 50 bin binada termal kameralarla çekim yapan bir boya firması ısı kaybı ölçüm ekipleri tekrar yola çıkıyor. Projenin ikinci etabında Türkiye'nin 30 şehri daha ziyaret edilecek ısı kaybı ölçüm raporları bina sakinleriyle paylaşılacak. Geçen yıl ekipler raporlarını bina yönetimlerine aktarmıştı. Bina sakinlerinin önemli ölçüde tasarruf ederken evlerinde konforlu ve sağlıklı bir yaşama sahip olmaları için en uygun ısı yalıtım sistem çözümlerini de sundu. Demek ki doğalgaz harcamadan da arttırmadan da bu işler yapılabiliyor. Yeşil gazetede çıkan habere göre Mersin-Akkuyu nükleer santral bölgesinde Saat 18 civarında bir patlama yaşandı. Patlama nedeniyle bölgedeki evlerde zarar meydana geldi. Mersin Vali konuyla ilgili açıklama yaptı. İlimiz Akkuyu nükleer güç santrali bölgesinde bugün yapılan planlı patlatma sonucu patlamanın etkisiyle büyük eceli bölgemizde ev ve seralarda meydana gelen zararların tespitine yönelik zarar tespit komisyonu kurulmuş olup gerekli çalışmalara başlandı. Bu çerçevede vatandaşlarımızın zararları tazmin edilecek. Konu her yönüyle incelenecek ve sorumlular hakkında işlemler yapılacak dermiş. Patlayan nükleer santral olsaydı ne olurdu? Tabii bilmiyoruz. Ayrıca doğaya verilen zarar nasıl telafi edileceği de mevzu bahis bile olmamış. Programa bir etkinlikle veda edelim. Üretim Ekonomisi Derneği tarafından yürütülen, sosyal ve ekolojik açıdan adil üretim yapan kadın topluluklarından hareketle daha adil bir ekonomiyi savunan Kadın Projesi kapsamında Önemsiyoruz sosyal girişimin kurucusu Gözde Şekercioğlu ile ortak amaç için dayanışma etkinliği var. 30 Ocak 2021 tarihinde 19-21 saatleri arasında Zoom üzerinden etkinlikte katılımcı karar alma, birbirinden öğrenme, verimli ilerleme nasıl mümkün olur? Bir topluluğu bir araya getiren değerler üzerine konuşulacak etkinliğe Türetim Ekonomisi Derneği ve Kadim Projesi Sosyal Medya Hesapları üzerinden